rahmetli oldu. Bu ilk e, ilahiyatla ilgili çalışma yaparken bir şey anlattı. Televizyonda dinledim. Çok da hoşuma gitti. Onun için size aktarayım bu yaklaşım tarzını. Avrupalılardan diyor biz e, ilahiyatı öğrenirken onlar felsefik yaklaşıyorlar. Yani insandır, yalan söyler. Bakış açıcıları bu. Her insan yalan söyler. İnsandır bu. Yalan söylemeyen insan olur mu? Böyle bir yaklaşım tarzıyla baktıkları zaman ne kadar delil olsa, ne kadar senet olsa, ne kadar sepet olsa, ne kadar güvenilen kaynak olsa yine bakış açısı bu olunca herkese şüpheyle yaklaşıyor. Onlar e, bilimin kaynak olarak bakış açısına bakıyorlar. Yani bilimsel bakıyorlar. Bilimin kaynağında şudur, her şeyden şüpheyle yaklaşırsan bilim elde edersin. Eğer şüpheyle yaklaşmazsan İlmin kapısını, pardon bilimin kapısını kapatırsın. Bu böyledir, yoktur onlar. Niye böyledir diye yaklaşırlar. Bu açıdan e, felsefik yaklaşmayla dini ilimler farklı şeydir. Onun için biz bilim diyoruz. Bilimde şüpheyle yaklaşmak bir şey kazandırır. Ama şüphesiz yaklaştığın zaman e, deneyi yapamazsın. Yeni yeni buluşlar elde edemezsin dini ilimlerde esas olan genetik taşıyıcılardır. Yani o ondan, o ondan, o ondan, o ondan, o ondan ve 30 sene kişinin adı geçer ve ne kadar çok isim geçerse güvenilen isim geçerse ne kadar fazla kaynaktan bir konuyu alırsak ele bize kadar geliyorsa o mütevatir olur. Daha güçlü hadis olur. Ama bilim de öyle değil. Onun için kriterler farklı. O e, Çoğu arkadaşlar bilimsel yaklaşımdan etkiliyorlar, etkileniyorlar. Ya da böyle yaklaşan insanlara biz İslamiyet'i nasıl anlatırız diye uğraşıyorlar. Bu defa en iyisi dünler sünneti inkar ederim. Başka çare... Çünkü hani yani inanmayan adama göre din ayarlarsan son olacağı budur. İlle de onun inanmasıyla ilgili Taviz verilmesi gerektiğine inanmaya başlıyorlar yani o Dolayısıyla e, Az önceki yaklaşım e, sünnete uygun yaklaşım göstermemiş oluyoruz kaldı ki bunun cezası da nedir bir cezası sünneti terktir Onun için her nerede bir bir varsa bilin ki orada sünneti Rasulullah yoktur bir dakikanız rica edeyim. Evet. Onun için e, yani sünnet olarak sünnete karşı gelenlerle ilgili uğraşma diyemez. Sünnet vadi ümmetin icması yani söz birliği ile mi gelmiştir? Gelmiş diyor. Öyle mi? Kur'an yeterli sünnete ihtiyaç yok diyen abiler var. Sebebi de sünneti sağlamızlarına gel. Bu çok saçma bir şey olmuş. Yani bunu dediği andan itibaren Allah korusun. Allah korusun Resulullah'ın bütün sünnetinin delil olmadığını iddia eder ki Kur'an-ı Kerim'de aksine Resulullah'ın hayatında seüsve-i hasene vardır. Onun emrini tutun, onun emrini yerine getirmek Allah'ın emrini yerine getirmektir. Anne baba için de böyle derken kalkıp bu bir yaklaşım çok kötüdür. Allah korusun bundan uzak durmak lazım. Sünnet hadis ümmetin icması. Yani söz birliği e, mi gelmiş diyor. Yok yok öyle bir şey yok. Cümle olmaz abi. Biraz düşük cümle. Ee, bunun yerine başka bir cümle kur. Sünnet ve hadis ümmetin icmasıyla gelmesi gerekmez yani. Ümmetin icmasıyla gerekmez. Mesela e, mütevatır hadis nedir? Madem onu anlatayım o zaman bu cümlenin ne, ne manaya geldiğini anlarsanız. Mütevatır hadis şudur. Ee, sahabeden birinin Hazreti Ömer tarafından geliyor Resulullah'tan duymuş O ona ona ona ona ona aktardı Ve bize kadar geldi Sonra baktık Hazreti Ali Efendimiz kanalından geliyor Sonra baktık En az üç tane ayrı kanaldan Aynı hadis anlatılmış Biz buna ne diyoruz? Mütavatır. Efendim Bir hadis var Ebu Hureyden gelmiş Veya o da Resulullah'tan duymuş Ve ondan sonra geliyor geliyor başka kimse anlatmamış Sadece Ebu Hureyden var o zaman biz buna diyoruz senedi vahit. Senedi vahit başka kanallardan, başka şekilde eğer gelmediği müddetçe hükmünün e, üzerinde tartışma yapılması gerekiyor. Bunlardan en azından altı tane farklı yorum ortaya çıkabilir. Netice ya sahihtir, ya hasendir, ya şazdır, ya gariptir. Bunlar ya da mevzudur ya da reddolması gereken bir sözdür. Veyahut da tavakkuf edilir. Bunların hepsi o senedi vahidin tek kanaldan gelmiş olmasından dolayı e, uygulanması gereken metotlardır. Evet. Dolayısıyla e, sünnet ve hadisin üzerinde icma olması diye bir şey söz konusu değil. İcma farklı şeydir. İcma daha farklı bir şey. Onlar müştehitlerin e, fetva ve iştihadından sonra ortaya çıkan hükmün birbiriyle uzlaşmasıdır. Fetva olarak diyorlar ki bu helaldir. Bu helaldir, bu helaldir falan. Hepsi, bütün alimler, o devrim bütün alimleri bunun helal olduğunu söylüyorsa buna icma oluşmuş demektir. Veyahut da mezhep imamların, dört tane büyük mezhep imam var bizim Türkiye'de diyelim. Dördü de aynı konuda birleşmiştir. Ve o aynı konuda aynı hükmü vermiş olmaları onlar için icma oluştu demektir. Dolayısıyla bu e, burada söz konusu icmanın manası fetvanın ve içtihadın bir konuda aynı görüşte ittifak etmiş olmasıdır. Ve helaldir. Ya da haramdır. Neyse. Bu konuyla ilgili. Dolayısıyla sünnet ve hadisin e, ümmetin icması yani söz birliği e, ile mi gelmiş olduğu söz konusu değil. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Evet. Ama şunu diyorsak bununla yaz, yukarıdaki yazdığımız yazıyla ilgili. Yani şunu diyorsak sünnetin ve hadisin bize delil olduğu konusunda alimlerin icması vardır diyorsanız evet bunu kastediyorsanız yazıyla evet icması var şimdi nur-u esma nafile namazlarda sayı şartı var mıdır mesela teravih namazı noktasında bildiğim kadarıyla iki rivayet var 20 ve 30 rekat olduğuna dair nereye göre karar veriliyor şart mı bu sayılar az da fazla da olmaz mı Evet, anlaşıldı değil mi? Olmaz abi, tamam. Şimdi, e, Musa'nın yazmış olduğu yazıyı anlamaya çalışıyorum. Nafin namazlarda sayı şart mıdır? En azıyla en çok şeklinde bir tanım olabilir. En çok için hudut yok. Burada Resulullah'ın yaptığıyla ilgili, teravihte kaç kıldığıyla ilgili, 8 ile e, ilgili rivayetler var, onunla ilgili rivayetler var, 20 yok. Ama 20 ile ilgili yaptıysa da mahreminde yani sekizini cemaatle gerek alanını da evde yapmış olduğu rivayetleri söz konusu. Bu açıdan ama en azı iki. En azı iki. Nafile namazları Hanefi mezhebinde en azı ikidir. Şafiilerde vitir namazı tek başına da kılınıyor. Yani pardon tek rekat olarak da kılınıyor. Efendim. Olduğunu bilelim. Hocam, irfan ne demek? Kur'an hapisten farklı bir bilgi mi irfan? Hapis neymiş? Hadisten mi? Ha, hadisten İrfan, evet. İmam-ı Azam'a göre irfan şudur. Marifetül nefs-i malaha ve malaha. Fıkıh nedir diye soruyorlar da, insanın kendisini lehine ve aleyhine olan şeyin farkına varması. İrfan farkına varmaktır sadece bilgi değildir yani çoğu adam vardır bilir ama farkına varmaz sanki bilmemiz bilmemiş gibi davranır Demek ki bil, bilmekle yetinmiyor aynen yani bil, bilmek onun onun vücudunda onun davranışında uygulama haline gelmiş olduğu zaman biz buna irfan diyoruz her konuda irfan sahibi olmayabilirsin, ama birçok konuda irfan sahibisin. Onu yaparken elin kendi dilinden gider o işi. Şuur başka bir şey, ama birbirine denge olan bir şeydi. Ee, dolayısıyla irfan, e, irfan deney ağırlıklıdır. Şuur, nazarî bilgilerde söz konusudur. Dolayısıyla nazari eski tabiri yeni tabiri teorik bilgilerde şuuru kullanır. İrfan teorik bilgilerde kullanılmaz. Daha ziyade te teorik bilgilerin, e efendim ya da nazari bilgilerin e hayata geçirilmesiyle ilgili ortaya çıkan neticelerde irfan kelimesi kullanılır. Evet. Konfuce M Kurban hocam Yok Konfuce'nin ses gitti. Ha ses mi gitti? Yok bence bende duruyor ama sizi bilmiyorum. Ses gittiyse bir daha yoklarız yardımcı olarak geldi ben. Ses var değil mi Musa? Ses var. Akşam da burada oldu. Yavaş yavaş müsaade isteyeyim. Sizin de eğer e, e, artık yavaş yavaşken bir konu açabilirsiniz. Kafirlere karşı malınızla, canınızla, dilinizle cihad ediniz. Reddül Muhtar. Cihad terk eden topluluk mutlaka umumi bir belaya maruz kalır. Tebarani. Evet. Evet. Başka da bir şey yok herhalde. Konuyu yukarıdan baktım. Hepsine cevap vermeye çalıştım. Buyur kardeşim. Kurban hocam siz de demin ki okuduğunuz İmam bir şey okudunuz Arapça. Ve de, yani anladığım şey benim. Ee, şuurdur o. Şuurdur. İdraktir belki. Ee, onu tuttunuz. E, ilfan budur dediniz. Hani şey karşı çıkmak anlamında değil. Ben sadece oldum biraz. Aa, kafamda Arıştıydım. yakın birleştirmek Zorlaştın Efendim, değil mi? Konu zorlaştı mı senin için? Yani. <gülüyor> Efendim canım. Şimdi şöyle. Ee, başka bir, bunun kullanıldığı pratik kullanımdan örnek vereyim. Ee, mesela işte Ayşe, Fatma, Ali, Veli birisini sana söylediler. Sen de onun adını duydun ama görmedin. Tanımadın, konuşmadın. Bu onu gördüğün zaman ha onu tanıyorum dersin. Onu biliyorum demez. Görüp konuştuğun zaman ona ne dersin? tanıyorum. Buradaki bu tanıma ne manaya geliyorsa dini konuda da irfan kullanıldığı o manadır. Yani muhakkak onu e, uygulamada bir yerde e, yapmışın anlamından sonra kullanılır. Onun için fıkıh da e, ameli bir meseledir. Yani yapmayla ilgili, nasıl yapılacağıyla ilgili bir meseledir. Bu açıdan e, e, İmam-ı Azam'a göre fıkıh uygulamaya ait bilgilerdir. Evet. E, o zaman şey diyebilir miyiz bir açıdan? Ya bu değil ki İrfan tasavvuta duyuyoruz. Ee, Kurban Hocam, İrfan'da e, evet. işte benim aklıma hiç fıkıf gelmiyor. Tasavvuta nasıl anlatırsın? Hatta tasavv... Arkadaşlar herhalde onu sormak istedi. O zaman İrfan aslında biraz e, hani o bilmeyi üçe ayırıyorlar iman-ı billah Marifetullah muhabbetullah falan diye. Evet. Sonra da şey de e, nedir? O, o bilmenin yakın diyor, çöyüyorlar. Evet. Bilme yakınına yakın evet. diye. O zaman ifan evet. dediğiniz şey aslında bu, bu yani. Başka bir şey değil. Marifetullahı bilme yakın, aynel yakın mı ya hafkalakin bilme olayına mı diyorsunuz diye? Eğer ki konumuz marifetullahsa. Eğer konumuz o değil de fıkıhsa orada da irfan anlamı var. Mesela e, bu bir kelime sadece bir yerde bilmiş olmak, bir bütün yerde kullanmayı sağlamıyorsa yetmiyor. Yani Bizim, irfanı ben her yerde gördüğüm bu, bu, bu, bu, zaman tanımam lazım. Fıkıh, fıkıh, değil de, fıkıh, fıkıh da zorlanmıyor zaten. O 2 artı 2, 4 matematik gibi yani. Onda çok zorlanmıyoruz. Bu ama evet. <gülüyor> tasavvuftaki irfan denilince o böyle çok uçuk kaçık bir şeyden bahsediyorlar. Ben hiç anlamıyorum mesela gerçekten ne demek istiyorlar, hani tam olarak evet, neden bahsediyorlar? Tasavvuftaki bir anlamda. İrfan ya, biraz böyle... anlattım Anlattı e e Anlattım aslında? Şimdi bak, senin o anlattığın bu terimler pek fazla bir şey anlatmıyor topluma, ezberci. Ama ben sana diyorum ki, şu anda ben seni tanıyorum, Dilara Nur olarak, sadece isminden tanıyorum. Ne zaman real hayatta seni gördüm ve konuştuk, nasıl birisin falan, biraz tanıdım ya da sen de beni tanıdın. Sonra burada bu kelimeyi kullanırız. Yani Arapçada hel tarifuhu derler, mesela onu tanıyor musun? O da la der. Veyahut gördüyse nam, enarufuhu, yani ben onu gördüm, tanıyorum, biliyorum bana. Dolayısıyla burada tanımak anlamında bir bilmeden bahsediyoruz. Mesela bir insanın gördüğün zaman nasıl bir tanıma oluşuyorsa e, ilim boyutunda, uygulama boyutunda bir yere kadar çıkıyor kişi o zaman ona ilme yakın diyoruz. Bir yere kadar çıkıyor kişi ondan sonra ona aynel yakın diyoruz. Bir yere kadar yakınlaşıyor Allah'a ondan sonra ona hakka yakın. Bu yakınlık e, bu manada mertebeyi ifade ediyor. İşte o yakınlık dediğiniz şey, irfan oluyor, öyle mi? Yani Mesela ilmel yakın noktasındasınız, e, evet. çok derin derin bilmiyorsun ama, işte biliyorsun bir Allah var, belki beş vakit namaz kılıyorsun, irfanın o kadar. Sonra biraz araştırıyorsun, Esma'ya muhataplığın artmaya başlıyor, Esma'yı kainatta okumaya başlıyorsun, o da senin irfanın oluyor. Hala irfan dediği o oluyor. Right? Doğru anlıyor muyum? Ben size terminolojiden kelimelerle e, sordum. E, hani daha kolay olur mu diye. Bir aksine zorlaştırdık. Çünkü bir ikimiz konuşmuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben kendi adama sordum. Yani bana cevap verirseniz. <gülüyor> ben anlatırken size anlatmış olmamla yetinmiyorum. Diğer dinleyenler de bir şey anlaması lazım. Onun için irf, irfanın ilmel boyutu, mesela e, kitap nasıl yazılır, kitap yaz, nasıl yazılırla ilgili bir bilgiyi not alıyorsun, sonra matbaaya gidiyorsun, önce yazı tekstleri hazırlıyorsun, sonra matbaaya varıyorsun, bir ön bilgi daha alıyorsun, şöyle şöyle şöyle yazılır, şunlar şunlar şunlar hazırla, hazırlıyorsun, sonra götürüyorsun, matbaaya veriyorsun, ortaya çıkıyor düzenlemesi, projeksiyonu, matbaadan işçilerin çıkarması sonra müsaade alması vesaire vesaire oldu bitti ortaya çıktı işte Hakkari yakın. İrfan ortaya çıktı. Ondan önceki dönem İrfan ya. için ne olur. Öyle evet. mi? İrfan o eserin eserin kendisinin ortaya çıkmasıdır. Efendim? Eserin kendisinin o kitabın ortaya çıkması irfandır. Ona marifet derler. Yani adam bir eser ortaya koymuş. İşte ona marifet derler yani bu adamın çok marifeti var dediğin zaman böyle bir şeyi bahsediyoruz Sadece o bir şey... söyleyeceğim o, o hocam daha düz cümleyle siz kainatı, yaşadığınız dünyayı, onun içinde Allah'ı, dini her şeyi nasıl bu putuda eritip de nasıl bir oradan nazlı çıkarıyorsanız olur sizin irfanınız desek olur mu o zaman? işte mesela bir iş oluyor, başına bir bela geliyor İrfan sahibi kişi ona farklı bakıyor. Çünkü o kitabı okudu, bastı, etti. Kitabın ortaya çıkışıyla ilgili bütün zorluğu, merhaneler yaşadığı için başına gelen o belaları, sıkıntıları o kitaptaki gibi okumuyor. Hayattan bir parça Anladım. olarak sana. Hayır, Dolayısıyla... benim anladığım irfan bilgi olmuyor. Yani e, bilgi e, nalış olmuyor. İşte bilgi sadece cehaletten kurtaran bir kısımdır. Mesela bilgi şudur. Kitap basacağız. Kitap basımıyla ilgili hiç bilgimiz yok. Araştırıyoruz, bilgi oluşturuyoruz. Daha henüz basmışlığımız falan yok. Dolayısıyla o bilgiyle gidiyoruz matbaaya ve matbaa sonra bütün merhaleleri bize anlatıyor. Ondan sonra kitap basılıyor, ortaya çıkıyor. Ve çıkan e, kitabın üzerinde senin ismin olup yazdığım bütün kitapların içinde tekstilin var şunu var bu var. Ortaya alıp birileri okuduğu zaman diyor ki adam işte irfan budur diye. Bunun hepsi irfan. İrfan'ın başlangıcı ilim ortası uygulama sonu eserdir. Onun için kainatla bunu ele alırsak kainat Allah'ın kitabıdır. O kitapta doğru bir şekilde okuyup ortaya çıkaran kişi irfan sahibidir. Eşya dediniz ya takıldım ben şimdi Kurban hocam. E, kainatta son nokta nedir? Yani Allah bilirsiniz. Uygu, e, seversiniz yani muhabbetullah'tır bunun sonu da right? Olma <gülüyor> insandaki İrfan'ın sonu muhabbetullah olsaydı e, e, herkes İrfan sahibi olurdu. Nasıl muhabbetullah yani? işin başlangıcı ABC'si. Hayır <gülüyor> ah, ya, şimdi... ah, Yunus'ca demiş ki, Yunus demiş ki ah ben oldum da yanasın. İrfan'ı anlayasın demiş. Yani muhabbet nedir diye sormuş. Aşk nedir diye o demiş ki ben olasından yanasın demiş. Yani keşke e, dediğin gibi şöyle muhabbetullah deyip de geçip de hemen yani bir tukat vuracak Allah sana sonra kızacaksın. Ne biçim muhabbet? Sen muhabbet ehli misin? Hayır, sana... hayır orayı demiyorum literatür içerisinde yani şey şimdi Kâya'da baktığın zaman <gülüyor> özellikle dinle muhatap olurken anlatılan bir şey yani veya şöyle söyleyeyim hiç literatüre girmeden insansın dünyaya geliyorsun onun 15 on beş yaşına geliyorsun yani nereden geldim bu, bu ne bu dünya diyorsun nasıl oldu bütün bunlar diyorsun sorular başlıyor o sorulara ufak ufak cevaplar buluyorsun kendi dünyanda. O cevaplar evet. seni step by step, step by step başka birini dönüştürüyor. E, e, tabii tabii, Kademe kademe o, o, o içselleştirmeye irfan diyorsunuz o zaman. Ben öyle algılıyorum. Yani o ne kadar içselleştirebilirseniz o e, medeniyetik, İslam medeniyetini. O içselleştirmeye irfan dediğim gibi. Tabii tabii, o ihlas, onun adı ihlas. Ama e, <gülüyor> şimdi sen evinin önünde çiçek var mı ya da evinizde çiçek var mı hiç? Evet, evet. Bahçenizde bir ağaç ektiniz mi? Evet. Ağacın meyvesi irfandır. Ee, efendim o e, e, işte eviniz önünde çiçek ektiniz, çiçek e, e, toburchu oldu sonra e, gül açtı falan. İşte o gül açtı açada kadar bütün yaptığınız işiniz o onlar hepsi kimisi uğraştır ameldir, ihlastır, şudur budur. Ne zaman çiçek açtı kokusunu almaya başladınız? İşte İrfan o zaman. Mesela hocamız o şöyle, ben onu sizin de deniz şeyi e, demonstrat yapacağım. Hayata demonstrat yapacağım. Mesela siz diyorsunuz sab sabır diye bir şey biliyoruz. Sabır Allah'tandır. E, cennettendir. Neyse. sabır biliyoruz. Sonra Başınıza bir musibet geldiğinde tevekkül edin diye bir şey biliyoruz. Bak bunlar bilgi bilgi dünyamız ufak ufak giriyor. Ondan sonra mesela tutuyoruz çocuğumuz ve Allah korusun yani çocuğumuz vefat ediyor. Orada gösterdiğin o bütün bildiklerinle böyle Rabbimindi benim değil zaten emanetti aldı. Yani oradaki o teslimiyetiniz, tevekkülünüz irfan haline geliyor o zaman. Yani <gülüyor> Tam, tam, şimdi anladım. Şey tam evet. anlaşıldı, tam anlaşıldı, anladım. bu işte bir örnek, yani irfana bir örnek, yani adam sabır sabır der, sabırın en güzel yönünü anlatır ama başına ufak bir bela geldiğinde sabırsızlık gösterirsen o adam irfanı anlamamıştır, sabır adına bir irfan sahibi değil. Mı? Yani ilk çok mı? Bilmediğimiz bir şey değilmiş aslında İrfan hocam Kalan Aynen. Bu mu kaya... Yok. Bilmediğimiz Mesela adam işte hoca diyoruz falan. Ama İrfan yok. Niye? Çünkü hayattan hep itiraz diye bir şey anlıyor. Hayattı her yaptığının akli arka planlı yakalaymaya çalışıyor. Yaptan sonraki bölümü unutuyor. Yani yaptım ettim al başına çal gibi bir düşünce sahibi olduğun zaman oradan bir irfan çıkaramaz. Onu yaparken seve, seve yapacaksın. Ters giderse de ona efendim isyan etmemek üzere kendini hazırlayacaksın. Netice ne çıkarsa çıksın onu tevekkül ile karşılamaya hazır olacaksın ve netice iyi çıkarsa şükredecek kötü çıkınca da sabredecek yine yola devam edeceksin. Bundan sonra çıkan bütün bu deneylerin bütün bu çalışmaların gayretlerinin sonunda çıkan şeye diyoruz ki biz İrfan onun sahibine de irfan sahibi adam diyor. İyi Kurban Hocam bu söyledikleriniz ışığında o zaman Budistler Müslümanların daha çok irfan sahibi insanlar. <gülüyor> <diye> maalesef <diyor. gülüyor> maalesef öyle. Ama bu onların kurtuluşu anlamına gelmiyor. Yani işin ehli olma manasında burada ele alırsak ama mesela adam var çok irfan sahibidir ama müşriktir. Adam putperesttir. Bu irfan onları kullanılıyor. için bu terimler e, İslam içerisinde olduğu anlamında e, yüksek ya, seviyede önce, e, değer mi? veriyoruz. Anlamadım. Efendim, ses gelmiyor. Budistler diyorum, Müslümanlardan nasıl daha iyi dedin sen İrfan bakımından? Nasıl böyle bir şey söylüyorsun? E, bilmiyorum. Ben öyle bir şey demedim ama e, dediğimi tekrar edeyim. İrfan bu manada, yani bir şeyi iyi yapma manasında değerlendirdiğimiz zaman, herhangi birileri böyle bizden iyi olduğu zaman, irfanı çok iyi olduğu zaman, mesela teknik boyutta bir irfanı ele alalım. Ondan sonra bizden çok iyi olması, onların müşrik olmasını veyahut da din dışı diğer inançlarını bize iyi göstermez. Ondan yine müşriktir. Bu manada söyledim, bilmiyorum cümle içerisinde öyle karışma olduysa, ee, böyle çıkışınızı da e, iyi oldu Allah razı olsun demek yanlış anlaşılma oldu evet ne dedik budist putperestler musvik müşriktir dedim müşrik onlar müşrik değil müşrik putperestliğine ayrı bir şey onu tamamen putperest olarak söyleyeceğiz ve hiçbir değeri yoktur ama birileri de kılıcı kullanıyor. Mesela karateyi yapıp veyahut da başka bir teknik boyutlarda bizden iyi olduğu zamanda o konuyla ilgili iyi olduğunu söylemek ayrı bir meseledir. O da irfanla ilgilidir. İrfan budur. Yoksa tasavvufi manada tevhid ve Allah ile ilgili irfan manasında bir anlam değil. Biz sadece irfanın linguistik istilahi manasını anlama bağında bunları konuştuk. Evet. Ayhan, ee, elimi kaldırdım. yok herhalde değil mi? Oldu. Allah razı olsun. Bak şimdi soru sormuş. Budistler irfanlı insanlar mıdır? Ne maya, ne kastıyor burada irfanda? Neyi kast ediyoruz? Seri konuş, seri. Seri mi konuşalım? Allah razı olsun. <gülüyor> tamam. Tamam. Şimdi hop e, varsa diğer arkadaşa o diye baksınlar. Ben müsaade isteyeyim inşallah. Hikmet kavramını da açıklar mısın? Onu da başka zaman inşallah. Ben biraz, namaz geçiyor burada, namaz e, vakti geldiği için. E, başka bir zaman inşallah beraber konuşuruz. Yeni Budistler irfan sahibidir. İrfan ve marifet arasında fark vardır. İlim ve külli ile, ha, bir dakika bu kardeşimiz biraz bilgili yazmış okuyalım. ilim veçh külli ile yeni, her veçhesi bilmektir. İlim, veçh külli ile yani, hayır, her veçhesi bilmektir. İrfan, marifetsi ise veçh cüz'i ile bilmektir. Bu cihetle Cenab-ı Hakk'a irfan, marifet, isnat olunmaz. Fıtri istidat eseri olarak inceleyerek tefekkür edip bilmektir. Buna ilmi ledün, ilmi Rabbani de denir. Bak Arif demiş. Evet, bu kardeşimizin yazdığı şeyde büyük bir ee, güzel bir tanım var. Ya tabii sadece sınırını anlatıyor. Yani irfan nerede kullanılır, marifet nerede kullanılır, ilim nerede kullanılır diye. Evet. Google'den bulup yazdığı o ilim ve irfan arasındaki farkı Türkçe ve hepimiz anlayalım. <gülüyor> Efendim Allah razı olsun biz sohbeti böyle bitirmiş olduk.